İslam'ın beş şartından biri olan ve her Müslüman'ın öğrenmesi farz olan namaz ilmi hali. Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 11. Bölüm Değerli dinleyenler, bir evvelki bölümde namazda okuduklarımızın anlamlarını ve bazı hal ve hareketlerimizin ne manaya geldiğini okuyorduk. Buradan devam ediyoruz. Rükû yaptığın zaman, kendi kendine iyice düşün ki, sanki sen, Ya Rabbi, ben senin huzurunda eğildim ve bu günahkar canımı huzuruna getirdim. Büyüklüğün karşısında nefsim alçaldı, artık umulur ki sen beni affedersin ve bana rahmet edersin demiş olmaktasın. Sonra, Sübhane Rabbiyel diyerek, Tesbih edersin ki bu tesbih o büyük Rabb'e ve çok kıymetli Mevla'ya yalvarıp yakarmaktayım demektir. Sonra başını kaldırırsın ve Semi Allahül hamide dersin. Bunun da anlamı Allahu Teala birliğine inananları ve kendisine itaatte bulunanları bağışlamıştır diye anlaşılabilir. Daha sonra Rabbena lekel hamd Dersin ki bu da bizi işte bu namaza muvaffak kıldığı için sana sonsuz hamdü senalar olsun demektir. Sonunda secde edersin. Zaten secdenin şeklinden de anlaşıldığı üzere bu Allahu Teala'ya karşı alçalmanın ve boyun kırmanın teslimiyet ve tevazunun zirve noktasıdır. Secde eden kişi bir anlamda şöyle demektedir. Ya Rabbi! Gerçekten sen benim yüzümü en güzel surette şekillendirdin. Göz, kulak ve dil gibi uzuvları ona yerleştirdin. İşte şimdi benim için en faydalı ve en değerli olan bu kıymetli varlıklarımı getirip senin huzurunda yerlere koydum. Artık umulur ki sen bana rahmetle muamele edersin. Daha sonra Rabbi -Ala Dersin ki Bunun manası kendisinden üstün hiçbir şey bulunmayan o yüce Rabbim bütün noksanlıklardan münezzehtir demektir. Ve teşehhütte oturduğun zaman yani tehiyat okurken şöyle demektesin. Bütün mülkler, hamdler ve senalar Allahu Teala'ya mahsustur. Müşrikler putlarına sürekli hayat sana aittir derlerken yalancıdırlar. Çünkü sürekli kalma ve daimi saltanat sadece Allahu Teala'ya mahsustur. Beş vakit namazda kelime-i şehadetin ifade ettiği vahdaniyet manası da Allah'a mahsustur. Bu yüzden namaz ancak Allah için kılınır ve ancak Allahu Teala'ya has kılınır. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin senin önünde olduğunu düşünerek Ey peygamber! Rabbinin elçiliğine ulaştırdığın ve ümmetine nasihatte bulunduğun için selam olsun sana. Allah'ın rahmeti de, bereketleri de sana ve ehli beytine vacip olsun. Allah'ın selamı ve mağfireti hem bizim hem de geçmiş peygamberler, sıddıklar ve kıyamete kadar Onların yolunu izleyenler üzerine olsun. Ben şahitlik ederim ki, Gerçekten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Onun kulu ve Resulüdür. Peygamberlerin sonuncusudur. Ve bütün kullar içerisinde, Allah'ın en hayırlı ve en seçkin kuludur dersin. Bundan sonra da, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirirsin. Sonra duaları okuyarak, Hem kendine hem de inanan erkeklere ve kadınlara dua edersin. En sonunda da sağına ve soluna selam verirsin. Bu selamın manası ise, Ey sağımda ve solumda bulunan mümin kardeşlerim! Namaz içerisindeyken size bir zararım dokunmadığı gibi, mescitten çıkınca da sizler benim şerrimden ve hainliğimden emin olacak ve selamette kalacaksınız demektir. İmam-ı Rabbani Kudüs'e sırruhu, namaz konusuna çok önem vermiş, birçok mektuplarında bunu işlemiş ve tafsilatlı bilgi için fıkıh kitaplarına müracaatı önermiştir. Nitekim onun bir mektubundaki ifadeleri şöyledir. Şüphesiz şu dünya, amel, çalışma yeri, ahiretse ceza, karşılık bulma yeri olduğuna göre iyi amelleri yerine getirmeye çok çalışmak lazımdır. Amellerin en üstünü ve ibadetlerin en güzeli ise dinin direği ve müminlerin miracı olan namazı hakkıyla kılmaktır. O halde namazın rükünlerinden, şartlarından, sünnet ve edeplerinden her birinin gerektiği şekilde tam manasıyla yerine getirilebilmesi için çok dikkat ve ihtiyat göstermek lazımdır. Yavaş kılmaya ve tadil erkana riayet etmek, Ve bunlara tam manasıyla dikkat etmek hususunda tekrar tekrar mübalağa lazımdır. Zira insanların çoğu yavaş kılmayı ve tadil erkanı zayi ederek namazı zayi ettiler. İşte bu cemaat, yani tadil erkana riayet etmeyenler hakkında birçok korkutma ve şiddetli tehditler varidi olmuştur. Hadis-i şerifler gelmiştir. Namaz doğru ve düzgün olunca, Kurtuluş için büyük bir ümit hasıl olmuş demektir. Çünkü o zaman din ayağa dikilmiş, kaim olmuş ve manevi miraç, ruhen Allahu Teala'ya yükselme tamamlanmış olur. İmam-ı Rabbani Kudisise Ruhu Hazretleri başka bir mektubunda da şöyle buyuruyor. Akaidi yani inanç meselelerini tahsihten yani doğrulttuktan sonra Mutlaka fıkıh hükümlerini iyice öğrenmek lazımdır. Fars, vacip, helal, haram, sünnet, mendup, müştebi, şüpheli veya mekruh yani Allah katında sevimsiz olan şeyleri iyice bilmeden olmaz. Bildikten sonra bu bilgiye göre amel etmekte mecburidir. Fıkıh kitaplarını mütalaa etmeyi, gözden geçirmeyi mecburi saymak, Salih amellerini yerine getirmeye de son derece çalışmak lazımdır. Şimdi burada namazın fazilet ve temellerinden bir parça yazalım. Zira o dinin direğidir. O halde bu meselelere iyice kulak vermek lazımdır. Evvela abdesti güzelce almak ve sünnet yerine gelsin diye her uzvu üç kere tam manasıyla yıkamak lazımdır. Başı kaplama mes yapmak, Kulakları ve boynu mes etmeye de çok dikkat etmek lazımdır. Ayak parmaklarının aralarını yıkarken sol elin küçük parmağını ayak parmaklarının alt tarafından sokarak kullanmak sünnette gelmiştir. Ona da riayet lazımdır. Müstahapları yerine getirmekte gevşeklik etmemek gerekir. Zira onlar Mevla Teala'nın sevdiği ve razı olduğu şeylerdir. Bütün dünyada Allahü Teala katında sevgili olan bir iş bilinip de onun gereğiyle amel etmek ele geçerse onun nimet kabul etmek lazımdır. Çünkü o bir kişinin saksı parçalarını vererek kıymetli cevherler satın alması gibidir veya kendisinde hiçbir fayda olmayan cansız bir şeyi vererek bir ruh kazanmasına benzer. Güzelce taharet yapılıp tam bir abdest alındıktan sonra Müminin miracı olan namaza niyetlenmek lazımdır. Farzların cemaatle eda edilmesine çok önem vermek gerekir, hatta iftitah tekbirinin imamla birlikte alınması terk edilmemelidir. Yine böylece namazların müstehap olan vakitlerinde eda edilmesi ve kıraatta sünnet miktarı riayet edilmesi gereklidir. Rükû ve secdede tumaninet, ağır ve yavaş harekette mutlaka lazımdır. Zira o ya farzdır veya vaciptir seçilen söz budur. Kavmede rükudan sonraki kalkışta her uzuv yerine yerleşecek şekilde tam manasıyla dikilmek, dikildikten sonra da orada rahatlıkla durmak lazımdır. Çünkü bu da ya farzdır ya vaciptir veya sünnettir. Bu hususta muhtelif değişik sözler vardır. İki secde arasında da tam düzgün oturup her uzuv yerine bulduktan sonra bir miktar kıpırdanmadan oturmak gereklidir. Rükû ve secdedeki tesbihlerin en azı üç keredir. En fazlası yedi veya on bir keredir. İmam olan kişi cemaatin durumunu gözetmelidir. Ama insan tek kıldığında ve gücü kuvveti yerinde olduğunda üç kere tesbih edip kalkmaktan utanmalıdır. En az beş... Veya yedi kere demelidir. Secdeye varırken yere en yakın olan uzuvlar önce yere konmalıdır. Buna göre evvela dizler, sonra eller, sonra burun, en sonra alın yere konur. Eller ve dizler yere konurken sağdan başlamaya dikkat edilmelidir. Secdeden baş kaldırılırken de göğe en yakın olan uzuvlar önce kaldırılmalıdır. Buna göre de evvela alın kaldırılır. Ayrıca ayaktayken secde yerine, rükuda ayakların üstüne, secdede burun ucuna, otururken de ellere bakılmalıdır. İşte göz, konu edilen yerlere dikilip başka yerlere bakmaktan men edilirse, huzurlu namaz kılmak ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledildiği gibi namazda huşu bulmak hasıl olur. Rükuda el parmaklarını iyice açıp secdede kapatmak sünnettir. Buna da riayet etmek gerekir. Parmakları açıp kapamak faydasız değildir. Bunlarda çok faydalar vardır. Şari yani şeriatı tayin eden Mevla Teala ve Peygamberi bu faydaları göz önüne alarak bunların yerine getirilmesini emretmiştir. Bizim içinse şeriatın sahibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymaya denk olabilecek hiçbir fayda söz konusu değildir. İşte bütün bu hükümler, fıkıh kitaplarımızda ayrıntılı ve açık bir şekilde zikredilmiştir. Bizim burada bunları söylemekten maksadımız, fıkıh ilminin gereğince amel etmeye teşviktir. Allahu Sübhanehu bizi ve sizi şüphesiz inançları doğrultmaya muvaffak ettikten sonra, şeriatın ilimlerine uygun olan iyi amellere muvaffak eylesin. Peygamberlerin Efendisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine dualarımızı kabul buyursun. Amin. Onun ve onların, Efendimizin ve diğer peygamberlerin ve her birinin al ve ashabının üzerlerine salatların en üstünü ve selamların en mükemmeli olsun. Bu büyüklerin beyanlarından anlaşıldığı üzere ibadetler içerisinde namazdan büyüğü yoktur. O halde böyle büyük bir ibadette bulunan kişinin kalbinin Mevla Teala ile beraber olmasını temine çok çalışması lazımdır. Zira aslı olan batının yani için amelidir. Bir malı hatırlamak, geçmiş büyükleri huzuru kalpten meşgul etseydi kefaret olarak o malı sadaka verirlerdi. Zira onlar, Namazda bedeniyle beraber kalbini de toplamayan kişinin namazına Allahu Teala'nın nazar etmeyeceğini, kıymet vermeyeceğini bilirlerdi. Tilavet secdesi. Kur'an-ı Kerim'in 14 yerinde geçen secde ayetlerinden birini okumak veya işitmek sebebiyle yapılan secdeye tilavet secdesi denir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Adem oğlu secde ayetini okuyup da secde ettiği zaman şeytan ağlayarak kaçar ve şöyle der. Ey onun secde yapmayan kulun helakı. Adem oğlu secdeyle emrolundu, secde etti. Onun için cennet vardır. Ben de secdeyle emrolundum ama secde etmedim. Benim içinde cehennem vardır, der. Secde ayetlerinden birini okuyan veya işitenin tilavet secdesi yapması, biz Hanefilere göre vaciptir. Diğer üç mezhebe göre sünnettir. Secdenin en azı, tekbirsiz ve duasız alnı yere koymaktır. En kamili ise tekbir getirip secde etmek ve secdede okuduğu ayete münasip dualar yapmaktır. Buna göre tilave secdesi yapacak olan kişi ellerini kaldırmaksızın Allahu ekber diyerek secdeye kapanır. Secdede 3 defa Subhana rabbiyal aala der. Sonra Allahu ekber diyerek secdeden kalkar. Tilave secdesi yaparken ayaktan eğilerek secdeye kapanmak, secdeyi yaptıktan sonra ayağa kadar kalkmak, kalkarken de Yani ey Rabbimiz, mağfiretini dileriz. Varışta ancak sanadır denilmesi müstehaptır. Ancak bu namaz dışındaki tilavet secdeleri içindir. Aynı şekilde secdeye iniş ve kalkış sırasında tekbir getirilmesi de müstehaptır. Secde ise vaciptir. İbni Abidin Rahimehullah'ın beyanına göre, Tilavet secdesi namazda okunmuşsa, eğer o namaz farsa, secdede sadece Subhana Rabbi demekle yetinir. Eğer namaz nafile ise, hadis-i şeriflerde varid olan dualardan dilediğini söyleyebilir ki bunlardan biri de Secde vecihi lillezi halakahu ve soverahu, şakka ve basarahu yüzüm kendisini yaratan ona şekil veren sonsuz kudreti ve üstün gücüyle kulağını gözünü yarıp yaratan Allah'a secde etmiştir şekil verenlerin en güzeli olan Allah'ın hayrı bereketi ne kadar çok olmuştur duasıdır Tilavet secdesini namazın dışında okuyan kimse ise mesur olan bütün duaları okuyabilir. Ulema secdede seccetul rahmani faghfirli ya rahmanu yani Rahman için secde yaptım. Ey son derece acıyan öyleyse beni bağışla duasını okumayı müstehap saymışlardır. Ayrıca İbni Abbas radiyallahu anhuma'dan rivayet edilen şu duayı okumakta sünnettir. Nitekim o şöyle anlatmıştır. Bir kere ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyorken ona bir adam gelerek şöyle dedi. Ben dün gece uyuyanın görmekte olduğu rüya türü şeyler arasında gördüm ki sanki ben bir ağacın dibine doğru namaz kılmaktayım. O arada secde ayetini okudum ve secde yaptım. Benim secdemle o ağaç da secdeye kapandı. Derken ben onun Ey Allah! Bu secde sayesinde benden günahımı kaldır. Buna mukabil bana bir ecir yaz. Ve kendi katında onu benim için hazır bir azık kıl dediğini işittim. İbni Abbas radiyallahu anhuma şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin secde ayetini okuduğunda secde yaptığını gördüm. Ve onun secdesinde o adamın kendisine ağacın sözü olarak bildirdiği duayı okuduğunu işittim. Tilavet secdesi ile ilgili bazı hükümler. 1- Tilavet secdesinin şartı abdesizlikten ve necasetten temiz olmaktır. Özür olmaksızın tilavet secdesi için, müm etmek caiz değildir. 2. Kıbleye yönelmek ve avret yerlerini örtmek de şarttır. Tilave secdesinin rüknü alnı yere koymaktır. 3. Tilavet secdesinin namazda derhal yapılması vaciptir. Namazın haricinde ise yapılması sürelidir. 4. Bir secde ayetinin secdeyi gösteren kelimesiyle beraber, O kelimenin öncesinden veya sonrasından bir kelime daha okursa, tilavet secdesi gerekir. Diğer bir görüşe göre, secde ayetinin çoğunu secdeyi gösteren kelimeyle beraber okumadıkça, tilavet secdesi vacip olmaz. 5- Bir adam bir secde ayetini bir topluluğun her birinden kelime kelime işitse, secde etmesi vacip olmaz. Çünkü secde ayetini bir okuyandan işitmemiştir. 6. Secdenin vacip olmasında kaide şudur. Eda veya kaza bakımından namazın vücubuna ehil yani namaz eda veya kaza bakımından kendisine vacip olan kişi tilavet secdesinin vücubuna da ehildir. Ama eda ve kaza bakımından namazın vücubuna ehil olmayan kişi tilavet secdesinin vücubuna da ehil değildir. Demek ki secde ayetini okuyan kafir, deli, çocuk, hayızlı kadın veya nifaslı kadın olursa onlara tilavet secdesi lazım gelmez. Bu kimseler secde ayetini dinleseler de tilavet secdesi yapmazlar. Bu kimseler içerisinden akıllı, buluğa eren bir Müslüman secde ayetini dinlese tilavet secdesi yapması vacip olur. 7- Abdestsiz veya cünüp kimseler, secde ayetini okusalar veya dinleseler, tilavet secdesi yapmaları vacip olur. 8- Bir kimse secde ayetini bir kuştan işitse, tilavet secdesi yapması vacip olmaz. Secde ayetini dağlardan yansıyan sesler gibi, aksi sadadan işiten kimsenin tilavet secdesi yapması vacip olmaz. 9- Radyo ve benzeri aletlerden işitilen secde ayetinden dolayı, secde edilmesinin gerekip gerekmeyeceği meselesine gelince, Radyo ve benzeri aletlerden işitilen ses, aksesada olmaktan ziyade okunan şeyin aynını nakletmektedir. Bu itibarla radyo ve teyip gibi aletlerden işitilen secde ayetinden dolayı, tilavet secdesi yapılmasının vacip olması uygun olan görüştür. Ancak canlı yayından dinlenenlerde böyledir. Kaset gibi eski yayından dinlenende ise vacip olmaz. 10. Uyuyan bir kimseye uyandığında, uyurken secde ayetini okuduğu haber verilse, üzerine tilavet secdesi yapması vacip olur. 11. Bir kimse sarhoşken secde ayetini okusa, tilavet secdesi yapması vacip olur. Sarhoştan işiten kişiye de, Vacip olur. 12. Bir kadın namazında secde ayetini okusa ve onun için secde etmese ve nihayet hayız olsa, secde ondan düşer. 13. Nafile namaz kılan bir kimse secde ayetini okusa ve onun için secde yapsa, sonra bu namazı fasit olsa ve onu kaza etmesi vacip olsa, kaza ederken bu tilavet secdesini iade etmesi lazım gelmez. 14. Bir Müslüman secde ayetini okusa, Sonra dinden çıksa bundan Allah'a sığınırız, sonra Müslüman olsa bu secde vacip olmaz. 15. Secde ayetini yazmakla tilavet secdesi vacip olmaz. Değerli dinleyenler, tilavet secdesi ile ilgili bazı hükümlerin 15.sini sizinle paylaştık. Bir sonraki bölümde 15'ten 25'e kadar saymayı okumayı sürdüreceğiz inşallah.